أود بداية خطابه بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشكين والصلاة والسلام على رسولنا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار في الأسابيع الأغطار anlattığımız konu La illallah, bozan unsurlarla başlamıştık derse. Siz bazınız yoktunuz zaten. Ee, i̇lk başta daha önceki derslerde uzun yani daha önceden başlamıştık. Başladığımız derslerde La nedir? La manası nedir? La şartları nedir? Bunları uzun uzun anlatmaya çalışmıştık. Ehl-i Sünnet anlayışı ışığında. Sonra bir de La İlahe illallah, bozan Muhammedül Resulullah kısmını da açıklamıştık. Sonra bir de La illallah, bozan unsurlar. Yani, yani nasıl ki Allah Subhanahu ve Teala bize namazı fars kılmış, bir takım namazın yerine gelebilmesi için şartlar, bir de namazı bozan bir takım unsurlar var. Öyle değil mi? Mesela namazdan insan gülse veya konuşsa o namaz farsık bir namazdır. Aynı şekilde Allah subhanahu ve Taala nazir ki la ilahe illallah'a da bizim üzerimize fars kılmış, la ilahe illallah'a da bir takım şartlar, bir de la ilahe illallah bir takım bozan unsurlar var. <gülüyor> i̇şte ilk başladığımızda, ibadet. Allah'a ibadete şirk koşmak, işte duada Allah'a şirk koşmak, Allah'la insanın kendi arasına vasıta koyması, bunu anlattık.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 Bu haftaya dedik biz bu örneklerden anlatmaya başlayalım. İnşallah Allah kısmet ederse fazla uzun sürmeyecek. Sadece birkaç örnek yani peygamberin yanında kafirlere karşı tutumu neydi? Yani kafirlere peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bugün asrımızda Müslümanların yaptığı gibi canım cinin mi muamele yapıyordu kafirlerle konuştuğumuz zaman? Yoksa Allah Subhanahu wa taala ona emrettiği gibi ya yuhaidul munafikin ve'l kufar, cahidul kufara ve'l alehim. Yani onlara karşı bir de sert ol. Sende bir teveliyecidu sizde bir seferlik bulsunlar. Yoksa böyle mi muamele ediyordu Peygamber Aleyhissalatu vesselam? Dedik buradan biraz örnekler verelim inşallah. Bu Ve aynı şekilde bugün anlatacağımız konu şunu da şunu da içine kapsıyor. Yani birtakım insanların işte udu rabbike bil hikme. Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Ayetini tefsirinde bir hataları var. Bu hatayı anlatmaya. Yani yani Peygamber isim vermeden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 Fakat bu zikrettiği peygamberlerin hiçbirinden ismini verip de peygamberimiz aleyhissalatü vesselama ona tabi ol dememiştir Allah subhanahu ve teala. Fakat kendi babası olan İbrahim için فَتَّبِعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَ وَمَا كَانَ مِنَ O hanif olan İbrahim'in dinine tabi ol. İbrahim müşriklerden değildi. Ve da Allah subhanahu ve teala başka bir ayette bize Hazreti İbrahim'i ve Hazreti İbrahim'in menhecini anlatırken Allah subhanahu ve teala bize ne diyor? وَمَنْ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 Qawmin akhi DT zaman Allah subhanahu ve teala dedi ki: "İz قال إبراهيم لقومه ما هذه التماثيل Yani sen bu üzerinde ikfettiğiniz, üzerinde beklediğiniz, ibadet ettiğiniz nedir bunlar yani bu taşlar, bu timsallar nedir bunlar? Onlar dediler ki: "Qalu vecedna ba'ale le'abidin biz kendi babalarımızı bunlara ibadet eder halde bulduk." Hz. İbrahim'in cevabına bak. "Qale ki siz de sizin babalarınız da,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 Yine aynı şekilde Hazreti İbrahim'in kavmiyle olan davetine baktığımız zaman Hazreti İbrahim kavmine delil getiriyor işte. İşte benim Rabbim şeydir, yıldızlardır, olmadı. Ondan sonra aydır, o da olmadı. Ondan sonra ayet-i şeyi zikrediyor. Güneşi zikrediyor. Allah subhanahu güneşi anlatırken diyor ki فَلَمَّ اَفَلَتْ ne zaman ki güneş battı, "Qale ya kavmî innî Dedi ki: "Ey kavmim, ben sizin taptıklarınızdan neyim? Ben sizin taptıklarınızdan, şık koştuklarınızdan Allah'a ben bunlardan kesinlikle ve kesinlikle beriyim." Yani benim bunlarla hiçbir şekilde alakam yoktur Şimdi aynı şekilde bu Hz. İbrahim hani bazılarının davet yaparken işte akıllı bir şekilde davet yapmak lazım. İnsanları çağırırken akıllı olmak lazım, akıllı kullanmak lazım. Bakın Allah Subhanahu ve Teala İbrahim'in bu fiilinin en akıllı feil olduğunu söylüyor. Diyor ki: "Ve lakad ateynâ İbrahim'e rüştü mü min qablu ve kunnâ alimin. Biz İbrahim'e akıl vermiştik. Bundan önce biz İbrahim'i akıllılardan kılmıştık, ona rüştünü vermiştik. Akılın rüşt, aklın en olgunlaşmış seviyedir yani. Demek ki Allah Sübhan ve Teala'nın yanında şirke ve şirkin eline, müşriklere ve müşriklerle beraber olan insanlara hitap ettiğin zaman bu şekilde hitap etmen nedir?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 Ee, nedir bu İbrahim'deki olan güzel örnek. yani sen madem bize güzel örnek gösteriyorsun. Nedir bu güzel örnek? Bir kalu kavmimim onlar kavimlerine demişlerdi ki inna buraa'un minkum ve mimma min dunillah. Biz sizden de sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan da hepinizden neyiz? Biz beriz. Dikkat ederseniz önce Hazreti İbrahim kimden beriz diyor? İnna buraa'un minkum. Evel sizden putlarınızdan değil. evvelen kimden berizdi? Evvelen sizden beriiz, Ondan sonra sizin Allah'ın dışında taptığınız putlardan beriiz. Keferna <voltages> bikum. Biz sizi inkar ettik. Sizi tekfir ettik. Biliyorsunuz şarkı e, seyri lazım şeyle birleşince harf hizlerle birleşince mutaabbi oluyor yani. Bizden fiil size geçiyor. Keferna <anger> <snug> <Jama> bikum. Sizi tekfir ettik. Ve gada beynene ve beynekumul adavetu vel bagdavu. Bizim neslin aranızda hem düşmanlık başlamıştır sadece düşmanlık değil bir de buz başlamıştır. Sizinle bizim aramızda bagda, hem düşmanlık vardır hem de bizim size içimizde neyimiz vardır? Bir kinimiz vardır. Ne zamana kadar? Hatta billahi vahde. Ta ki bu la ilahe illallah kelimesini söyleyene kadar bizimle sizinle aramızda ne vardır? Bizimle sizinle aramızda ebedi bir düşmanlık vardır. Zaten müttesakun aleyh hadiste o başka lab, bir sürü lafzı olan hadiste Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da İbrahim'in dinine tabi olan peygamber diyor ki emret to an hatta ve ve an ta ki insanlar bu kelimeyi söyleyene kadar ben onlarla ne yaptım ben onlarla savaşmakla onları öldürmekle ben emrolundum diyor şey peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bu çok kısa bir şekilde yani biz Kur'an-ı Kerim'i daha fazla araştırdığımız zaman Hz. İbrahim'in kıssati ortaladır kim kendine davetle hemen arıyorsa kim kendine davete tabi olacak adam arıyorsa, kim diyorsa ki şeyhler, alimler benim kafamı karıştırdılar, önüme çok menheş koydular, bana sahih olan bir menheş lazım, akıllıca bir menheş lazım, Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim'in kısasını okusun. Çünkü Allah <gülüyor> ne diyor? millete Hanife Kim eğer diyorsa ben tek başıma bir ümmet olmak istiyorum, ben tek başıma da olsam hakka aykırmak istiyorum,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 Allah ve Teala o ahlakı keza anlatacağı zaman ne diyor şeye? "Nahnu naqsu aleyke nebahum" He? amanu bi rabbihim ve zidnahaum huda." Biz sana ahlakı keza kıssasını anlatırız. Onlar bir topluluktu. Rablerine iman eden bir gençler grubuydu. Biz onların hidayetlerini hatırladık. Hepimiz Allah'tan günde kaç defa diyoruz? İhdine sıratal mustakim. Öyle değil mi? Hiç sünnet kılmayan bir Müslüman düşünülemez zaten. Yani peygamberin sünnetini tamamen terkede. Ama gel bir sünneti dahi ederiz Günde en az 17 defa fazlalamaz da Allah'a diyor ki bize hidayet ver ya Rabbi. Bizi doğru yola eriştir. Bize o hidayeti ver diyoruz. Peki hidayet nedir? Bak Allah Subhanahu wa taala ashab-ı Kehf'e zaman innehum titye tun. Âmenû bi rabbihim huda. Biz onların hidayetlerini ne yaptık? Arttırdık. Günde 17 defa hidayeti isteyen bizler o zaman Allah'a soralım. Ya Rabbi bunlar ne yaptı sen Bunların hidayetini artırdın. Yani biz senden günde 17 defa istiyoruz. Sen de Kur'an Kerim'de hidayetten bahsediyorsun. Bu adamlar ne yaptılar sen bunlara hidayeti verdin? Bakın Allah سبحانه وتعالى ne diyor. İz qamu, fakaru rabuna, rabu s-ma'at ve al-ardilan n min dunhi ilahan. şatata. Ve ayetin başına okumadılar. mı? ala kulubihim iz qamu, fakaru rabuna ard O müşriklerin içerisinde biliyorsun Medine yanında müşriklerdi ki Onlar kalkıp da ayar o gençler. Rabbuna Rabbs semavat ve'l ard, lan ned'u ve min dunihi ilahan. Lekt İşte onlar bu kelimeyi söylediklerinde yani bizim Rabbimiz yerin ve görün Rabbidir. Biz ondan başka hiç kimseye, hiç kimseye dua etmeyiz, hiç kimseye ondan başkasına yalvarmayız. İşte onlar bu sözü söyledikleri zaman biz onların kalplerini birbirine bağladık. Varabatna ala kulubihim. Biz onların kalplerini ne yaptık? Sağlamlaştırdık ve bir önceki ayette vezidnahum huda.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 Yerlerin ve göklerin yaratıcısıdır. İşte bu şekilde kafirlere vela ve verasını koyan insanlar onlardan beri olduğunu ve Rabbenin Allah olduğunu, bu insanların kesinlikle ilah olmadığını söyleyebilen insanlar Allah subhanahu bu insanlara iki şey vardır. <gülüyor> hem bizim günde 17 defa istediğimiz şeyi Allah onlara vermiştir. Hem de diyoruz ya şimdi Müslümanlar lailonlaştı. Saklam adam yok piyasada yani. Allah subhanahu wa ta'la biz saklamlaşmak için ne yaptık ki? Allah'ın dinine ne takdim ettik ki? Allah Allah'ın bizi istediği neyi yaptık ki Allahu Teala bizleri ne yapsın? Allahu Teala bizleri ayaklarımızı sağlamlaştırsın. Bu meseleye geçtikten sonra <gülüyor> özellikle meselenin üzerinde telbis yapıldığı işte peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamla ilgili o da öyle der. <gülüyor> Rabbike bil hikme. Rabbin yoluna hikmetle çağır. Yani hikmet nedir? Yani böyle insanlara gül, insanları çağırırken böyle canım, cicim işte sözü Allah'ın dinine çağırıyorsun. Veya küfür işlediği zaman kafir deme. Şirkçiledi ama müşrik deme. Hani sirk maslahat için falan filan diye. Bakalım Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu bu şeyi nasıl anlamış yani? Bu ayeti nasıl anlamış? O da öyle sabiyle bil hikme. Eyvah Rabbinin yoluna neyle çağır? Rabbinin yoluna hikmetle çağır. Bakınız Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk Mekke'de geldiği zaman daha yeni geldiği zaman ilk söylediği söz neydi? Kulüla ilâ ilâ Allah tufluhihu. La ilâ ilâ Allah din falaharesiniz. Biz şimdi La İlahe İllallah'ın manasını anlamıyoruz. Fakat Ebu Cehil, bir Mekke'deki müşrikler La İlahe İllallah'ın manasını çok güzel anlıyorlardı. Yani La İlahe İllallah deseler, La İlahe kabul etseler, o aristokrat kesim, o melek kesim oradan düşecek. Onun yerine Allah'ın hükümleri gelecek. O putların, o adetlerin, kafirlerin içinde bulunan o adetlerin hiçbir geçerliliği ne olmayacak? Hiçbir değil. Sadece ve sadece kimin olacak? Din sadece ve sadece Allah Subhanahu ve Teala'nın olacak. Ve Peygamberi de bunu ne yapacak? İnsanlara ulaştıracak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiği zaman bakın mesela en basiti taberanin ve birçoğunluğu rivayet etmiş olduğu mesela Peygamberimizin veks meseleleri var. Hani Ebu Talib'e heyet gönderiyorlardı. Ya git bak sen bu çocuğuna söyle.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 Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onları davet etmesinden onlar Peygamberimizin kendi atalarına söylediğini çıkarıyorlardı. Yesubbu alihatana ve yuseffihu ahlamâna Öyle değil mi? Bak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onların ilahlarına söylemedi hiçbir zaman. hiçbir Yani Peygamber'e de bu yakışmaz. İnsanlara küfür etmekse bu böyledir bu böy demedi. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çıkıp da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 bütün ortaklarınızı çağırın. Allah'ın dışında sattığınız bütün hepiniz toplanın. Yani bizim tam Türkçe'de yedi alayınızı çağırın. Kiminiz var, kiminiz yok gelin. Elinizden gelen ne varsa yapın. Beni hiç ertelemeyin yani. Ne yapabiliyorsanız, kuvvetiniz neye yetiyorsa onu bana yapın. Beni ne yapmayın? Beni ertelemeyin. Bu işte Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın neydi? Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın küfür. Küfrü ve küfrü, küfrün eğlini anlayış şekliydi. Bakın Hazreti Ömer'e, Hazreti Ömer'e kısasına bakın. Yani tabi kıssanın bazıları bu kıssanın zayıf olduğunu da söylüyorlar. Onu da belirteyim önce. Ondan sonra anlatayım kıssayı. Hazreti Ömer yolda gelirken, kıssa çok önemli yazmayın. Sahih olursa eğer kıssada çok önemli noktalar var. Hazreti Ömer yolda gelirken sahabeyi görüyor. Nereye Ömer? Muhammed'i öldürmeye gidiyorum. Ne, niye gidiyorsun Muhammed'i öldürmeye?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 yani o anlattığı yani bunlar sizin bu taptıklarınızın hiçbir faydası yok hiçbir zararı yok yani tabi bugün put yok peki bugün biz ne yapacağız bugün put yok biz bunu bırakacak mıyız bu menezi yani bugün sizin bu oy verip başa getirdikleriniz Allah'ın dışında size hüküm koyan insanlar valla hiçbir faydaları yok bunların hiçbir zararı yok sizin bugün girdiğiniz bu askeriyeler Allah'ın dinine savaşmak için girdiğiniz geri yüzünden mücadeleleri kaldırmak için imzalar attığınız işte terörle mücadele anlaşmaları adı altında mücadelelere karşı oluşturduğunuz bu şeyler bunların hiçbir faydası yok. Bunlar innekum ma ta'budune min bu cehennem. Siz de bu Allah'ın dışında tapdığınız hükümler da, Allah'ın dışında oy verdiğiniz insanlar da hepiniz hata bu cehennem. Cehennemin yakıtlarısınız yani hiç şey yapmayın. Hiç boşuna ne yapmayın. Çok da bizi Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın hutbesi var onun üzerinde. He? Kulidû şurakakum sümme kîdûni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 Allah سبحانه ve teala Müslümanlara vaat etmiş. Yani kesinlikle in yasurkumullahu felagali belakum. Allah size yardım mesela kim size galip gelebilir? Ha öyle değil mi? Alam teraketafale Rabbu kabiyat ira nazat imad, bilwad, Ve samud alazina sakhra bilwaad, ve fil aoun zil aoutat alazina tawo fil akseru yani bak Allah sayıyor bunların özelliklerini. Kimdi bunlar? Şimdikilerde yok böyle bir saltanat. Şimdikiler böyle bir saltanat görmemişler yani. Ne? Bunların saltanatı neydi? Allah anlatıyor. İrem zaten imâd. İlem şeyine sahip olan insanlar. Vesemûdellezîne câbussakhe bil vâd. Yani böyle şeyleri, semûd biliyorsunuz Hazreti şey onlara diyor ya Hazreti Salih. Ve bevvâekum fil ardi e, tettehidûne min suhûlihâ kusûren ve, ve tenhitûlel cibâle buyuta. Dağlarda böyle evler yaparlardı. Böyle çok kuvvetli bunların evi vardı. Bunlar ve Firavun'la zilloutat, kazıkları olan Firavun, piramitleri kazıkları olan Firavun. Eyvah! Onlar da ellazîne tagav fil belad, yer yüzünde azgınlaşan insanlar. Ve ta'taru fîha el fesad, ne yaptılar? Yer yüzünde fesadı Ne oldu? İnne rabbeke le bilmirsad. Senin Rabbin gözetlemededir. Bunlar ne kadar büyülürse büyüsünler, ne kadar kuvvetleri çoğalırsa çoğalsınlar nedir? O bütün ümmetleri Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de anlattı. O güç, o kudret, o dağlarda yapılan evler Sonuçta neydi Allah ve Teala? <gülüyor> he bütün, he bütün yani onların sonucu buydu yani. O da, o mülk, o güç işte hani Hazreti Şuayba demişlerdi işte seni de biz buradan çıkaracağız, kavmini de çıkaracağız ya da bizim dinimize geleceksin. Hazreti Şeh'e demişlerdi Hazreti Şeh'e yani. Hazreti şeye Huda demişlerdi işte şey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 Hazreti Musa'ya karşı ben sana yapacağımı yapacağım bekle göreceksin diyen ne oldu en sonunda Allah subhanahu aleyhi ve sellem neydi hepsi bu kadar yani onlardan itikam aldık onları boğduk bitti Allah subhanahu aleyhi ve sellem sahibi değil mi bu Allah ve ala kulli şeyin kadir değil mi ve huve bi kulli şeyin alim değil mi ve huve basir değil mi hani nerede esna ve sıfat akidesini okuyanlar Esma sıfat, esma sıfat, Allah'ın eli var Allah. Tam bunların manası ne demek? Allah subhanahu wa ta'la kadir. Allah'ın Allah kudret sıfatını kendinde düşündün mü? Yani hiçbir zaman insanlar, işte Amerika, Alal Amerika, Ebu Sufyan dediği gibi Alal Huber dediği zaman, şimdiki insanların da Alal Amerika dediği zaman, sen hiç diyebildin mi? Allah en yüce olandır, Allah en büyük olandır, ondan daha üstte hiçbir şey yoktur. Sen bunu diyebildin mi ki Allah subhanahu wa o peygamberlere verdiği sabrı sana versin? Sen bunu diyebildin mi ki Allahu Teala varabatna ala kulubihim <gülüyor> dedi. Tayfeden seni. Kerbili sağlamlaştırsın. Ve didenhum guda dediği insanlardan eylesin seni. Öyle değil mi? Ve Hazreti İbrahim'e dediği gibi sana rüştünü versin, sana aklını versin. Sen hiç bunu yaptın mı? Yoksa bunu yapmadan Allahu Teala'dan neyi bekleyemezsin? Kafirlerden beri olmamışsın. Onlardan uzak durmamışsın. Onlara düşmanlığını İbrahim gibi haykırmamışsın. O zaman İbrahim'in sabrını Allah'tan istemeye yüzün olmaması lazım senin. Ne zaman ki sen de İbrahim gibi onların karşısına durdun. Ve kendi Resulün gibi onların karşısına durdun. Ben sizi kesmekle gönderildim diyebildin. Sizin ilahlarınız varsa benim de Rabbim var diyebildin. O zaman elini açtık Ya Rabbi İbrahim'e verdiğin sabrı, Peygamberimize verdiğin sabrı, onlara verdiğin kuvveti, kudreti bana da ver. O zaman yüzünü olsun Allah'ın, o zaman konuş. Ya Allah'ın, sen de de Meta Nasulullah. Ne zaman gelecek Allah'ın yardımı? Bunu de. Sen Allah'ın dinine hiçbir şey takdim etmedin. Sen oturduğun yerde Metin ezberledin. Kur'an ezberledin, sünnet ezberledin, oturdun yerinde. E? Sen Allah subhanahu wa hangi yüzle bunu istiyorsun? Hangi yüzle elini açtığın zaman Allah subhanahu wa bunu istiyorsun yani? Hani o Müslüm'deki meşhur bir tane hadis var ya, Peygamberimiz sana Ebu Zer diyor yani, Sümme zekere raculen, e? Eş'at, Eğber, Yemuddu yedahu ile seme, Fe kulü ya Rab, ya Rab, Fe melbesuhu haram, Ve meşrebuhu haram, Ve mek'amuhu haram, Fe o gaziyun bil haram, Fe enne yüstecav ulehu? Nasıl onun doğatı kabul olacak?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 Başımız gözümüz üstüne. Yok öldürmeye gelmişsen vallahi kılıçtan başka bir şey görmeyecek yani. Gelsin otursun. Açın kafayı şey etmeyin yani gelsin içeriye. Giriyor ondan sonra Ömer içeriye. Müslüman olduktan e ilk söylediği söze bak. Ya Resulallah biz hakkı üzerine değil miyiz? Evet. Dirilsek de öldürürsek hep hakkı üzerine değil miiz? Öyle o zaman niye bekliyoruz ya Resulallah? ya yani niye çıkıp bu müşriklerin şirkini söylemiyoruz? Öldürülsek de Allah zaten bize cenneti vaat etmiyor musun? Hakkı üzerine değil miyiz biz? Evet biz hakkı üzerine. E tam o zaman biz niye duruyoruz? Arap şairi diyor ya, "İza e lem yekun min el-maut buddun fe min el-aar an temuta jubana." Eğer ölümden bir kaçış yoksa, seni korka korka ölmek çok büyük bir ayıptır yani. İza e lem yekun min el-maut buddun fe min el-aar an temuta jubana. Sen niye korka korka oluyorsun o zaman? Ne zaman Allahu Teala senin şeyini alacak? Canını bugün alacak. Onun yolunda bari bir can feda et. Onun yolunda bari bir şey feda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 Ya Yani işte iman budur, din budur yani. Ya ey veli dine amenu la tattakhizu a'ba'akum wa abna'akum awliya'in istahabbu'l-kufra 'ala'l-iman. Küfre imana tercih edenlere onları dost tutmayın. İşte Resulullah bunu anlamıştı. Ya Resulullah diyor. Ali şey benim akrabam, bana vereceksin. Ali'ninkini. Yabancıya da yok hani benimkini ona onunkini bana ver hani. Kesemem yok böyle bir şey. Benimkini bana ver. Ben kendikimi keserim, Ali'ninkini Ali'ye ver diye. Peygamberimizin vaziyeti hazret-i bunu yapmadı fakat Allah Allahu Teala Ömer'i destekler şekilde Enfal suresindeki "Maka al-nabi en yekuna lahu en yekuna lahu al-asra hatta yufkhana fi ardi yani bir peygamber yer yüzünde tam eskananın biliyorsunuz iki tefsiri var ya tam sağlamlaşana kadar ya da kafirlerin kökünü kurutana kadar peygambere esir edilmek ne olmaz? Peygambere esir edilmek hiçbir zaman yakışmaz diyor. Şey Allahu Teala Hazreti Ömer'i destekler vaziyette orada ayetini indiriyor. Şimdi orada Hazreti Muaz bir gününde bunlar esirleri alıp götürüyorlar. Peygamber bakıyor Muaz'ın yüzünde bir şey var böyle. Bir ne diyorlar onu? Ee, böyle bir hoşnut değil yani bu görüntülerden. Peygamberimiz diyor bu görüntünden hoşnut değilsin değil mi? Yani hani bunların elçileri evet yaraşırlar diyor. Ben isterdim ki bu müşriklerin ve şirk ehlinin hepsinin kafasına vuralım. Yani öyle ki bizim akrabalarımız da olsunlar, öyle ki bizden olsunlar, bizim eski şeylerimiz olsunlar. Ne diyorlar? eee diyorlar. Onlardan olsunlar hiç fark etmez yani. Uralım kafalarını gitsinler. Bunlar şirk yani. Çünkü sahabe şunu çok canlar anlamıştı. İnne mel'mu'minune ikvatin. Sadece kimlerdir kardeşler? Müminlerdir. İnne ma veliyyukumullahu ve rasuluhu vellezina amanu vellezina yuqimun as-salat ve yu'tunez-zekat ve hum rakiaun. Öyle değil mi? Sizin sadece ve sadece dostlarınız kimlerdir? Siz sadece ve sadece dostlarınız Allah Resulü birle namazı kılıp zekati veren müminlerdir. Sizin başka bunların dışında bir dostunuz yoktur, olamaz. Niye? La ya'inun la ya'lununkum khabala. Onlar sizin için istedikleri tek nedir? Tek sizin için kindir, başka hiçbir şey değildir. Kafirler, "Meyyevadurledine keferu minel kitabi velel müşrikine. Eyunzel aleykum min hayrin min rabbikum." Nemüşrikler ne, ne değerli kitap? Rabbinizden size bir hayır gelmesini hiçbir zaman istemezler. Uhud gününe gelin. Müsabbinü Ömer uğruyor, kardeşi birinin elinde elsiz. Daha böyle ki bunun ipini sıka bağla. Bunun annesi çok zengin diyor. Bunun ipini sıkı bakla. Kendi öz kardeşi yani. Musab ibn-i en zenginlerinden birinin çocuğu. Diyor bunun ipini sıkı bağla. bu Bunun annesi zengin. Ey Musab diyorsan ben senin kardeşin değil miyim? Bana mı diyorsun yani bunun ipini şey yap? Bunun ipini sıkı bağla? Vallahi diyor o benim kardeşimdi. Senin dışında benim kardeşim kimdi? Benim kardeşim odur. Şurası sahabenin yanındaki iman vela bera anlayışına, sahabenin yanındaki kardeşini olan dostluğu, ve kafir kardeşi, yani kardeşi dahi olsa kafir şeye olan düşmanlığına bakın yani. Kendi öz kardeşine olan düşmanlığına hadşeyin bakımı sağ Şey bizden uzak değil. bana Abdullah ibni, Abdullah ibni ve ibni sevül minne bi ve Yani şeye bakın. Öyle değil mi? Mekke'nin kapısında durdu. Seferde nereydi münafıkların başı? Ve le in racâne ilel medineti ve yukuricenne le arzu minne lezel Biz Medine'ye döndüğümüz zaman bizden az olan zelli olanı çıkaracak. Geldi peygamberimizin yanına.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 işte onların vela ve bera anlayışı. Kime? Bakın. Kendi aralarındaki dostluğa bakın. Kafirlere karşı olan düşmanlıklarına bakın. Yani onların bir özelliği de neydi? Allah subhanehu teala onlardan bahsederken, o hayırlı toplumdan bahsederken. Muhammedun Resulullah vellezine ma'hu ruhamâ'u beynahum eşidda ruhamâ'u beynahum eşidda alel kuffar. Kendi aralarında rahmetlidirler. Kafirlere karşı da nedirler? Kafirlere karşı da onlarda bir şey vardır. Eee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 Bizim yani نافذ ki peygamberimiz Ali Seyyidullah Karam Buhari ile İbn Hibban'ın İmam Ahmed'den da birçokunu rivayet ettiği hadiste kıyametin alametlerini anlatırken orada şeyin meşhur Cibril hadisinde. Orada ince bir nokta var. Entelil ematu rabbetha ve entara sifatu al-urata alate يتطاولون Öyle değil mi? He? Ria'e şeyet تطاولون في Buradaki şey neyi bak anlattığı her şey peygamberin işler tersine dönecek. Öyle değil mi? Her şey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 Seyyide bilmem neyi, Seyyid bilmem ne diye tam Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği kekete illeylin muzlim. Öyle bir fitneler gelmiş ki kapkaranlık bir gecenin fitnesi gibi başımıza gelmiş yani. Kim hakkı istiyorsa, kendine bu konuda davet menhecinde kafirlere karşı üsvey hasene istiyorsa, kim kendinde rüşt akıllıca hareket etmek istiyorsa, kim Allah Subhanehu ve Teala emrine uymak istiyorsa işte şey burada. Allah subhanahu aleyhi ve sellem, Kur'an-ı Kerim'de peygamber... Kim? Ud'u'yla sebebi rabbike bil hikme. Rabbin yoluna hikmetle çağır ayetini. En güzel tefsir eden peygamberden öğrenmek istiyorsa, buyursun peygambere hayatı da ortada. Peygamberlerin hayatı da nedir? Peygamberlerin hayatı da ortadadır. Allah inşallah peygamberimiz a.s.m. mütevatır hadiste haber verdi. La tezalu ta'isatun min ummeti yuqatilune alel haqq zahirin. La yedurruhum man khalefahum ve la men khedelahum. Hatta ye'tiye emrullahi ve ala zarih. Yani her ne kadar peygamber Şerden fitneden de haber verse Allah'ın izniyle Allah'ın yardımıyla sürekli peygamberimiz la tezalu taifetun min ummeti benim ümmetimden bir fırka sürekli var olacak bir fırka kimdir bu fırka yuqatiluna alel hakki zahirin hakın üzerinde sürekli kuvvetliler olarak izzetliler olarak sürekli savaşacaklar elhamdülillah böyle bir taifele var la yedrühum men khaletuhum ve la men khededahum kim onlara muhalefet etse, kim onları yaya yollara bıraksa, onlara gazetede olmayan sözler de söylese, işte bütün haber kanallarını kullanarak, asın en büyük tahutu televizyonu kullanarak onlara yalan da etse, iftira da etse, hatta ve Allah'ın emri gelene kadar inşallah bu taife peygamberimizin nasrıyla mütevâtir hadiste peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın nasrıyla bu taife var olacaktı yeryüzünden hiçbir zaman kalkmayacaktı Allah bizi inşallah Kur'an ve sünnetin yolundan ayrılmayıp da bu taifeye mensup olanlardan eylesin. Ve yüzden baktığımız zaman da inşallah yani, ne demekmiş ve Hazreti İbrahim'in özellikle murahhitlerin babası İbrahim'in hayatı ki inan ki bu konuyu insan anlatmaya kapsa sahabeden örnekler Peygamberlerin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 kendi kendilerini yere düşürmekten, kafirlere ruku secde edip şişke küfre düşmekten başka hiçbir şey yapmadılar. Peki peygamberler yapınca ne oldu? Bakın mesela en basiti, yani konuyu kapatacağım zaten. Hadi İbrahim'den bir örnek verelim. Hadi İbrahim onlara ne diyor müşriklere başka bir ayette? Ve atezilukum ve ma ta'buduna min dunillah ve ed'u rabbi ase an la rabbi Sizin Allah'ın dışında tapın Yani sizden ayrılıyorum, itizal ediyorum. Sizden de sizin Allah'ın dışında taptıklarınızdan da ne yapıyorum ben iftizal ediyorum. Eyvah! Ve Rabbine. Ne Rabbine dua ediyorsun? Ayetin devamına kadar. Sonra Allah Subhanahu ve Teala bak ne diyor hadi İbrahim'e. "Felenna'tade lehum ve ma ya'buduna min dunillah ve habna lehu ishaqa ve ya'quba ve kullen cealna Ne zaman ki İbrahim onlardan, ve onların Allah'ın dışında taptıklarından ayrıldı, yıllarca beklediği iki çocuğu biz ona. He. ve habnalehu Yaqub, İshak ve Yakub'a ve kullan Ve biz hepsini de ne yaptık? Onların hepsini de peygamber kıldık. Yakub'i de, İshak'ı da Allah Subhanahu wa taala ne yaptı? Peygamber kıldı. Bak Hz. İbrahim ne zaman ki kafirlere olan belasını açığa koydu, e, berasını açığa koydu. Onlardan beri olduğunu söyledi. Allah subhanahu wa ta'ala ne dedi? وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبًا وَكُلَّنْ جَعَنَّ نَبِيًا Yıllarca beklediği bir erkek evlat beklediğini Allah subhanahu wa ta'ala ona ne yaptı? Allah subhanahu wa ta'ala ona nasip etti. Kehf zaten onun içinde anlatırken söyledim. Kehf ne oldu? Böyle yaptılar da. Allah subhanahu wa onlara ne verdi? <gülüyor> Senin günde 17 defa namazda ne söylediğini de bilmiyoruz hiçbirimiz. ve Ne zaman? Ne zaman onlara hidayetini arttırdı? Ha warabatna ala qur iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lam nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idhan shatata ha'ulai'i qawmun ittakhadhu min dunihi alaha law la ya'tun aleihim bisultan iftara illa Allah siz ne ki onlardan ayırdınız والله Allah'ın dışında taptıkları her şeyden Allah'a ayırdınız fe'u ilal Hani onlar dua ediyorlar diye sürekli. He? Tekalu Rabbena. Eee onlar hani Kuran-ı Kerim Allahu Teala anlatırken, Cerdevi Allah'ta Allah bir dua etmişler diye ashabı Kerim. Allahu Teala demişler ki: Tekalu Rabbena atina min ladunke rahme ve hey'i lena min amrina rashda. Allah'tan bir çıkış istemişlerdi. Ya Rabbi bir de bir çıkış ver. Bakın Allah o çıkışı konu konuya vermiyor onlara. Onları kurtarmıyor. Ne zaman veriyor? Ne zaman ki diyor Ne zaman ki o kâfirlerden ayrıldınız? Ne zaman ki illallah. Onların Allah'ın dışında taptıklarından ayrıldınız. Fe'u ilel kehf yenşurlekum rabbukum min ve min Ne zaman ki siz onlardan ayrıldınız? Vela ve berayı gerçekleştirdiniz. Cahiller bak o kadar dua ettiler, istediler, istediler Allah vermedi. Ta ne zaman? Ta ki ne zaman ki onlar ayrıldılar. Onlardan ondan sonra Allah Subhanahu ve onların sürekli dua ettikleri şeyi onlara verdi. İnşallah benim anlatacaklarım bu kadar. Konuyla ilgili bir şey sormak isteyen varsa, şey yapalım. Yoksa konuş şey yapalım, kapatalım inşallah. Bu akhire Rabbil alamin.